260, numaralı konu, Cuma günü bazı sahabelere yemek yediren kadının kıssası, evet, Sel bin Sa'd şöyle anlatıyor, bir hanım vardı, bahçesinde pancar ekerdi, Cuma günü olduğunda pancarın köklerini çıkarır, bir çanağa koyar, sonra bir avuç da arpa ilave eder, onu içine atardı, böylece pancarın kökleri yemekte et yerini tutardı, biz Cuma namazından sonra ona gidip selam verirdik, o da yaptığı yemeği bize yedirirdi, biz o kadının yemeğini yemek için Cuma gününün gelmesini temeliyiz temenni ederdik.